Orman yangınları bu sene erken başladı. Marmaris'te 21 Haziran'da çıkan orman yangınında 4500 hektar yani 6302 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. 4 farklı yaban unsuru tespit edildiği için 2020 yılında Yaban hayatı geliştirme sahası olarak belirlenen Bördübet sahasının bir kısmı da büyük zarar gördü. Yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, orman yangınlarına karşı en savunmasız olanlar da unutulmasın diye Change.org Taksim Canlar Yanmasın adresinde bir imza kampanyası başlattı. Ormanların ev sahibi canların desteğimize ihtiyacı var. Yangınlar sırasında yaban hayvanlarının güvenli alanlara ulaştırılması ve yangından etkilenen hayvanlar için Arama, kurtarma ve ilk müdahale merkezlerinin kurulması yüzlerce yaban hayatının hayatını kurtarabilir. Diyen Ahmet Emre Kütükçü ayrıca ülkemizin iklim krizinin de etkisiyle artık yangınlarla yaşayacak bir ülke olduğunu, yaban hayatını korumazsak kaybedeceğimizin canlıları yangınlardan korumak zorunda olduğumuzun da altını çiziyor. Yaban hayatın yangından en az etkilenmesi için öncelikle şu önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor canlıların yangınlar sırasında güvenle tahliye edilebilmeleri ve güvenli alanlara kaçabilmeleri için güvenlik koridorları oluşturulmalı. Yangın riski yüksek bölgelerde yaban hayatı ilk yardım ve triyaj yani tedavi önceliklendirme merkezleri kurulmalı ve bu merkezlerde uzmanlar görevlendirilmeli. Yangın sırasında hayvanların tahliyesi önceliklendirilsin, yangın yoğun bölgelerde organize ve tam donanımlı yaban hayatı ilk yardım merkezlerinin sayısı arttırılsın talebiyle, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili belediye başkanlıklarına çağrıda bulunan kampanya change.org.taksim canlar yanmasın adresinde. Erzincan'ın İliç ilçesinde Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olarak faaliyet gösteren çöpler altın madeni alanının 3 kat daha genişletilmek istenmesine karşı İliç Doğa ve Çevre Platformu tarafından change.org.taksim İliç Maden adresinde başlatılan kampanya ile ilgili gelişmeler var. Türkiye'nin en büyük su toplama havzasına sahip Fırat Nehri'ni besleyen Karasu'nun yanı başında bulunan ve hali hazırda büyüklüğüyle bile su kaynakları için açık bir tehdit unsuru olan madende bir ayda ikinci kez aynı felaket yaşandı. Madenin siyanür taşıyan borusu patladı. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğine neden olan çöpler altı madenine en üst sınır olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uyguladı. Para cezasının ardından altın madeni işletmesinin faaliyetini meydana gelen felaketin nedeniyle durdurdu. Ve tesisin benzer olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığında bakanlık denetimi ekiplerince tespit edilene kadar faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Kampanya başlatan İliş Doğa ve Çevre Platformu, madenin kapasite arttırmayı iptal edilene Ve tamamen kapatılana kadar mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti kampanyaları Change.org Taksim İliç Maden adresinde. Gökçeada Lagünü, Flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü ve toplamda 300'den fazla canlı türünün yaşam alanı. Tuz Gölünü de kapsayan Gökçeada Lagününün yakınlığına yapılması planlanan Andezit Ocağı'na tepki gösteren Özlem Gürtuncu, Change.org Taksim Gökçeada Lagünü adresinde bir imza kampanyası başlattı. Bu projeye uygunluk verilmemesini ve çet sürecinin sonlandırılmasını talep eden Özlem Gürtuncu, arkeolojik ve ekolojik olarak ülkemizin en önemli alanlarından biri Gökçeada. Flamingoların ve yüzü aşkın kuş türünün beslenme ve yuvalama sahası olan Gökçeada Lagünü ve tuz gölü bu projeyle geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görecek diyor ve ekliyor. 19,69 hektarlık andezit ocağı projesine dinamit patlatma yöntemi kullanılacak. Bu yöntemin yaratacak kirlilik ve gürültü nedeniyle Gökçeada Lagünü, barındırdığı canlılar ve bölge sakinleri başta olmak üzere tarım alanlarımızı, su kaynaklarımızı, Gökçeada halkının geçim kaynağı olan balıkçılık ve turizmi de olumsuz etkileyecek. Gürtuna'ya göre projede günlük 19 bin litre su harcanacak. Bu da ada halkı ve canlıların, Yaşamsal ihtiyaçları için kullanılan su kaynaklarının tükenmesinde etkili olacak ve ciddi bir susuzluk tehlikesi yaratacak. Kampanya Change.org Taksim Gökçeada Lagünü adresinde. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyı Kışılacı köyünde 3000 yıllık antik İasos kenti ve antik liman içerisinde yapılmak istenen liman projesine karşı çıkan Güllük Körfezi dayanışması Change.org Taksim İasos adresinde bir kampanya yürütüyor. Projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED olumlu raporu vermesi yöre halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve 12.000'den fazla kişinin imzaladığı güllük körfezinin tehdit altında olduğunun altını çizen kampanya başlatıldı. Change.org Taksim, IASOS adresinde devam ediyor. Ben Uygarız ismi. Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yer.